Allah'e nâmaduhu ve ve billahi min ve min Allahu, ve la illallah, la ve haftada bir Cuma günleri burada toplanıyoruz. Bugün 12 Bayahutta 7 Mart 1433.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 Ramazan'da var, Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla kılmış değildir. Başka bir rivayete 12, 13 rekat. Ve hadis uleması bu 13 rekatı veya 13 rivayeti diyorlar ki bu yatsı namazının sünnetiyle beraber sünnetiyle beraber 13 rekattır. Çünkü Hz. Aişe namazı nafile olan namazları evde kılardı. Farz namazı kıldıktan sonra, ondan önce ve yoktan ondan sonra namazlar varsa Aleyhisselam hücresinde kılıyordu. <gülüyor> ve dolayısiyle Ümmü Enaisa beyo da Aleyhisselam'ın hanımları onun evdeki namaz kılınışını ve o tane kıldığını bu konuda haberleri olduğu için Ümmü Enaisa bu söze dayanarak ve Aleyhisselam'ın fiillerine ve taameline dayanarak ne yaptı dedik ki Ramazanda ve Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. İşte gece namazı yatsı namazından ta fecir namazına kadar devam eder.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 Aa, ne yapmak ister? Bakar uyanamaz saat kide veya otta birde oradan on bir rekatını kılıyor, ondan sonra yatıyorum. Ve en efdalı kılmak on bir rekattır. Ee, ortası ise Ali Sattıvü kıldığı gibi, Ali Sattıvü hayatta 7 rekattan aşağı kılmış değildir. Ama alimler bu meseleyi görüşmüşler, kitaplarında tartışmışlar ve gece namazı yani vitir namazı en azı bir rekattır, tamam mı?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 yedi. Bu en azından. Aleyhisselatü Vesselam hasta olduğu günlerde veyahut daha başka böyle mesela fazla meşguliyeti olursa Aleyhisselatü Vesselam bazen yedi kılmıştır. Ve en çoğu o on birdir. İşte gece namazı buna denir. Yani farz namazlardan sonra en hayırlı namaz ve faziliyet nedir? Gece, gece namazıdır. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> bu aşura meselesi وَعَنْ هُمَّيْدٍ بِالْعَبْدِ الرِّحْمَانَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَا bin أَبِي سُفْيَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَوْ عام عام حج حج على المنبر على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماءكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليافتر وباليسر نزاع شورا أرجو علي صادق الله جل جل شي فرض شيء فرضنا في رمضان أُنا أمرت مدن علي صادق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 tövbe ederse bir daha dönmese o zaman o günde bu tövbeden dolayı Allah'ın izniyle geçmiş günahlarını hepsini affediyor ve sevaba çeviriyor. Ve Âişe radıyallahu anhâ dedi ki: "Kana yevm âşurâ tasûmuhu Kureyş fi'l-câhiliye." Ve kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmuhu fi'l-câhiliye. Felma kadime'l-Medînetâ ve Ramazan, tamam? ve men şa'a terkahu. Ayşe radıyallahu teala <coughs> yani biliyorsunuz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve arasında en bilgili ve en alime bir kadındır. Aleyhissalatu vesselam, yani Allah celle جل celaluhu ona hakikaten yani hatta bazı sahabi erkeklerden bile fakih, fakihe diye. Yani, bazı sahabilerden Ali ve vesselam evinde yaşadığı için hanım olduğu için Ali ve vesselam'dan çok hadis naklediyordu ve çok büyük sahabiler ondan ilim alıyorlardı. Ve burada Ali ve vesselam'ın şeyini özellikle evde yapmış olduğu ibadetlerin en iyisini bilen kendisidir. Ama dışarıya gittiği zaman Ali ve vesselam onunla beraber giden, sefere çıkan şahıslar orada yapmadığını, burada yaptığını onunla sefere çıkan kişiler ondan bu konuda daha bilgiliydiler.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 o şekilde bilmek lazım. Dolayısıyla burada Umman Aişe radiyallahu ta'an diyor ki diyor ki Aşura günün cahiliye döneminde diyor Kureyş kabilesi ve hatta Kureyş toplumu bu günü oruçla geçiriyordu. Ve kâna Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasumu fil cahiliye. Ay Allah Resulü'nün sallallahu İslamiyetten önce, İslam gelmeden önce ona Risalet görevi verilmeden önce Ali satt ve sellem ne yapıyordu? Bu günü oruçla geçiriyordu. Niçin? Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu biliyorsunuz İbrahim aleyhi ve sellem'in Şeriatı üzerine ne yapıyordu? Amel ediyordu. فَلَمَّ قَدِمَ الْمَد۪ينَةَ سَامَهُ Medine'ye geldiği zaman, ey Medine'ye hicret ettikten sonra, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, yine bu günü ne yapıyordu? Oruçla geçiriyordu. Ve وَاَمَرَ بِسْيَامِهِ Ve bu orucu ashabına da, bu günü oruçla geçirmeleri için ne yaptı? Onlara emir verdi. فَلَمَّ فُرِدَ Ramazan, Ramazan ayı farz kılındıktan sonra, tamam mı?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 zikr-ü delil'i alâ enne terk-i nebî sallallahu aleyhi ve sellem savm âşure'den sonra nüzul farz-ı farz inşa terkehu la enne kana y terk-ehu alâ kulli hâl bu demek değildir ki yani bunu söylediği zaman bu tavsiyede bulunduğu zaman bu demek değildi ki Hz. Yani Ali her an için bunu terk ediyordu ve da devamlı bir şekilde bunu terk ediyordu bu müslümanların kolayına bırakıyor Dilersen siz tutarsınız dilersen dilerseniz tutmazsınız Belkâne yatrukuhu inşâ tarakahu Dile etmek yani. Onu terk etmek istediği zaman onu terk ediyordu. Tamam mı? Ve yasûm inşâ sâmehu. Ve oruç tutmak istediği zaman o günü oruçla geçirmek istediği zaman oruçla geçiriyordu. Ve Öbun Hüzeyme biliyorsunuz rahimahullah. Yani muhaddisler arasında güvenilir bir hadis alimidir. Thumma rava an, e, rava an ibn Umar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 Ahrecahu'l-Bukhari ve Muslin. Tamam mı? Allah ses ve Medine'ye geldikten sonra, hicretten sonra baktı ki Medine ehli yani ehli kitap bu günü oruçla geçiriyor. Özellikle Yahudiler. Tamam mı? Burada soruyor. Fakale kâleme hâde. Bu senin yapmış sizin yapmış olduğunuz amel nedir? Tamam mı? Kalu hâde yevmun salihun. Bugün salih bir gündür bu hayatta bugün hayırlı bir gündür. Ve bugün de Allah Celle Celaluhu Musa ve kavmini Fir'aun ve Fir'aun'un haşiyesinden ne yaptı? Kurtardı. İşte bundan dolayı bugünü oruçla geçiriyoruz. Hemen Aleyhisselatü Vesselam'a onlara cevap olarak diyor ki "Kal, قال Musa hakkında ve da Musa konusunda ben sizden daha evlayayım bu konuda ilgili. Çünkü o Resuldü. Ben de Resulüm.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 Ramazan ayında sadece birinci gün. O günde. Bir gün. Bayram ise, kurban bayramı ise dört gün. Tamam mı? Haftalık bayramı ise işte cuma, cuma günü Ali Ve aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz cuma gününü tek başına oruçla geçirmek yasaktır. Çünkü Müslümanların haftalık bayramıdır. Aleyhissalatü vesselam burada demek istiyor ki ama ki onlar bugün bu sevinçli günü kendileri için bayram olarak tanıyorlarsa o zaman siz bugünü oruçla geçirin. Ali Satt ve Selam. Bu da İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün. Ne yapmışlardır? Kitaplarında göstermişlerdir. Ve an İbni Abbasir radiyallahu anhüme kal. Hina sama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevme aşura ve amara bisiyamihi kalu ya Resulullah innehu yevmun tu'azzimuhu l-Yahud vel nasara. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe izekanel amul mukbil İnşa Allah'a sımna yates tamam mı burada Allah ve ve'in ashabı dikkat ediniz Aleyhi Sasselam rasuldür bu konuda bilgisiz değildir bu konuda bilgilidir hem de en mükemmel bilgiye ve otta ilme sahiptir ama dikkat ediyorsanız burada sahabiler ne yapıyorlar Aleyhisaı ve selam'ı hatırlatıyorlar Bazen bir kişi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 Ne için? Sırf ehli kitaba muhalefet etmek için. Ve aleyhissalatü vesselam bu konuda çok hassastı. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken saçlarını yukarıya doğru bu şekilde yapıyordu, tarıyordu. Hep birden arkaya doğru. Medine'ye geldikten sonra ehli kitap özellikle Yahudiler ne yapıyorlardı? Ortada açıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam bu konuyla ilgili ona vahiy gelmediği için ehli kitabın ehli kitabı müşriklere nazara ne yaptı tercih etti. Ve onlarla onlara bakarak aynen o da açmaya başladı. Ondan sonra tekrar ehli kitaba sıf muhalefet olsun diye tekrar yukarıya doğru ne yaptı eski adete get. Niçin? Çünkü ve vesselam ehli kitabe muhalefeti onun için en önemli bir etken idi. Bu her Müslüman için önemlidir. Biz Müslümanlar Ali Satt ve selam bizim dinimizin müessisidir ve bizim örneğimizdir. Lekad ken aleküm fi Resulillah esvetun hasene kim men yercu'llah ve'l yevmel akir Diyor Allah celle celaluhu. Yani sizin için Allah Resulünde en güzel örnekler vardır. Ve hatta en güzel örnek vardır. O zaman Ali Satt ve selam ehli kitaba ibadetlerde muhalefet ederken her Müslüman ehli kitabı buktur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 Başka hiçbir ayı baştan sona kadar oruçla geçirmiş değildir. Ama Şaban ayında aleyhissalatü vesselam çok oruç tutuyordu diğer aylara nazaran. Niçin? Ramazan'a hazırlık olsun diye. Yani orada antrenman yapıyor aleyhissalatü vesselam. Şaban ayında hakikaten çok oruç tutuyordu. Ama baştan sona kadar tutmuyordu. Ali aleyhissalatü vesselam Recep'in ayının birinci gününden sonuna kadar hiçbir zaman oruçla tutmadı. Ve cahiliye döneminde müşrikler,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 yani Muaviye taraftarları, Ali taraftarları. O zamanki şahslar Şii'di. Bu insanlar Şii değildir gerçekten. Bunlar rafızıdır. Ebu Bekir rafz ettiler. Yani reddettiler. <gülüyor> Ondan sonra e, Zeynul Abidin, Ali oğlu Zeyn bin Abidin ne yaptılar? Reddettiler çünkü Ebu ve Umar'ı kabul, kabul ettiği için. O zaman dediler ki biz seni rafz ediyoruz. Nahnu narfiduke. O zamandan işte bu isim onlara takıldı. Veyahut diğer rivayete göre Abubekir, Ömer, Osman ve ashab-ı reddettikleri için bu isim ne yaptı? Ehli Sünnetü'l Cemaat bu ismi bu isimle isimlendirdiler. Bunlar Rafizidir. Eğer gerçekten bunlar Ali Şiası olmuş olsalardı, yani nasıl olur da kalkıp Ehli Sünneti tekfir ediyorlar? Şu anda bu Rafiziler akideleri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 9. ile 10. günü oruçla geçirmek, 3 10. veyahut da 11. günü oruçla geçirmek. Daha başka alimler dediler ki, eğer ay hilal konusunda şişek ve şüpheleri varsa en eflalı 3 günü oruçla geçirmek lazım. bir Yani mesela 9. 10. ve 11. niçin? Çünkü hilalın %100 yüz Muharrem ayının girdiğini bilmiyor. Ve özellikle bizim Türkiye'de biz takip etmiyoruz. Takvime bakıyoruz Takvim neyse odur. İster hicri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 Ama Ahmet bin Hember rahimahullah diyor ki sadece 10. günü oruçla geçirmek ben diyor kerhi görüyorum. Ve biliyorsunuz selef uleması buradaki keraheti yani tenzihen değil tahrimen görüyorlardı. Ancak Hanefi fukahası rahimahullah tenzih buradaki mekruh mehluk, derecesi iki şeyde görüyor. Diyorlar ki tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Selef alimlerin kitaplarına baktığımız yani, zaman böyle bir ayrım yapmıyorlar. Evet. Ama Ebu Hanife rahime ve Ashabı bu ayrımı yapmışlar. Ha orada burada İmam Ahmed bin Hanbel'in bu söylediği kerh veya da kerahet tahrimendir. Diyor ki Allah rahmet etsin ben diyor 10. günü tamam mı? Sadece 10. günü oruçla geçirmek doğru görmüyorum. Niçin? Çünkü yani Esat ve selamın bir sözü var. Diyor ki inşallah gelecek sen eğer kalırsam sırf Yahudilere muhalefet olmak için dokuzuncu ile onuncu günü tutacağım. O zaman burada hüccet oluştu. Hüccet oluştuktan sonra yani hüccet oluşmadan önce tamam. Onuncu günü aleyhissalatü 10 onuncu günü daha önceden oruçla geçiriyordu. Ama burada onun ashabı ya Resulullah işte Yahudiler bugünü çok tazim ediyorlar, bugünü oruçla geçiriyorlar dediği zaman o zaman dedi inşallah sen kalırsam gelecek seneye dokuzuncu onlara muhalefet olmak için veyahut da muhalif olmak için دقز إلى أنورشلانجيتراجع. <تصفيق> قال الحافظ رحمه الله في فتح ففي فتح الباري. 4 مجلات 200 قرقات نج صايفة صيام على ثلاث مراتب. أدناها أن يص أن يصام وحده أي العاشر. تمام. وفوقه أن يصام التاسع معه. أي Onuncu günden önce, dokuzuncu günü ilave ederek dokuz ile onu. Ve faukahu ay, onun üstünde en yusam ettâsı vel hâdi aşar. Ettâsı vel Yani, ettâsı vel aşir vel hâdi Ve özellikle tarihte şüphesi varsa, özellikle tarihte şüphesi varsa. Ve burada, Ebun Bezra, Rahimahullah ve İmam Ebun Üthemin aynen tavsiyeyi, aynı bu tavsiyeyi yapıyorlar. Diyorlar ki, İhtiyat açısından diyor en efdalı edebilen bir kişiyi tamam mı? Yani oruşa dayanık, dayanıklı olan şahıslar ve diyor manevi yönden diyor fazilette tamakar olan bir kişi. O zaman diyor en doğrusu ve en efdalı üç günü oruçla geçirmektir. <gülüyor> Buraya kadar böylece bu meseleyi bitiriyoruz. Allah'a emanet ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sahbihi ecma'in. Şimdi esas dersimizi İsterseniz burada son verelim. Şahin kardeş